Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Deutsche Welle, Türkçe'nin haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, Türkiye'nin gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından hayata geçirilen Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında, Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Havza Yönetimi Heyeti toplantısında konuştuğu Uzun, Türkiye'deki su kaynaklarının durumuna ilişkin bilgiler paylaştı. Kullanılabilir temiz su kaynaklarının olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten uzun hızlı nüfus artışı, ihtiyaçların artması ve sanayileşmenin etkisiyle Türkiye ve dünyada su kaynaklarının hızla azaldığını belirtti. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1365 metreküp olduğunu belirten uzun nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında, 2030 yılında bu miktarın yıllık 1120 metreküp. Küpe kadar düşeceği öngörülüyor. Bu verilere göre ülkemiz günümüz itibariyle su fakiri olmamasına rağmen su zengini de değil. Su stresi altında bir ülke. Hatta yapılan birçok çalışmaya göre yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemel küresel iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının kalite ve miktar yönünden olumsuz etkileneceğini aktaran uzun kuraklık şartları ve aşırı yağışların sonucu meydana gelen taşkınların zarar verdiğini de hatırlattı. Kadınlara iş gücü ortamı sağlamak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden faydalarını gözetmek, mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla istihdam ve eğitim ortamı hazırlayacak. ...bir proje başlıyor... ...karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma... ...sunmak amacıyla... ...İzmit Belediyesi tarafından kurulan... ...İzmit Kadın Kooperatifi... ...bakın neler yapmış... ...23 bin adet lavanta dikimiyle... ...çalışmalarına başlamış... ...kadınların sosyal ve kültürel... ...ekonomik yönden faydalarını gözetecek... ...İzmit Kadın Kooperatifi... ...üyelerinin mesleki veya geçimlerine ait... ...ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da... ...istihdam ve eğitim ortamı... ...hazırlayacak... Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma olanağı sağlayacak. İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet. Bakın üretmek ne kadar kıymetli bir araç. Bu kadar insanı ve kadını üretmek için bir araya getirdik. Artık tüketen değil üreten bir topluma ihtiyacımız var. Bu ekonomik krizde de yaratmak istediğimiz şey üretim farkındalığı, sahip olduğumuz değerleri Üretmeyi hatırlatma bayramı. Lavanta kısmı işin güzellik kısmı. Asıl bizdeki hazine toprağımız, tarım ve köylerimiz, köylerimizin ve toprağımızın değerini bilmemiz lazım. Bu yüzden lavanta bayramımızı köylerimizde yapalım istedik. Bu yüzden kadın kooperatifimizin kuruluşunun ilanını köylerimizde yapalım istedik diye konuştu. Başkan Hürriyet, önemli olan üretmek biz üretirsek lavantamızdan elde edeceğimiz ürünlerle kentimize, evlerimize katkı sağlamak mümkün. Birlikte omuz omuza dayanışma ile başarabiliriz. Kooperatifçilik demek sadece üretim demek değil dayanışma, birliktelik, kardeşlik, birlikte üretmek ve birlikte kazanmak diye konuştu. Enerji ekonomisi ve finansal analiz enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye ek teşviklerle mevcut destek mekanizmasını güçlendirerek güneş enerjisi sistemlerinin geri ödemesi süresini bugün 7 yıla 2030 yılı itibariyle ise 2 yıla düşürebilir. Zaten hali hazırda baktığımızda 6,5 kilo olduğunu görüyoruz. Yeni teşvikler Türkiye'nin çatı tipi güneş enerji sektörünü aydınlatıyor raporuna göre çatı pazarında kurulum harçlarının ve katma değer vergisinin kaldırılması enerji bağımsızlığına giden yolun önünü açabilir. Mayıs ayında yürürlüğe giren ulusal mahsuplaşma düzenlemesi Türkiye'de çatı tipi güneş enerji sistemlerinin çoğalması için kapıyı araladı. Ancak rapora göre bu sistemlerin kullanımının ülke çapında daha hızlı yaygınlaşabilmesi için ek teşviklere ihtiyaç var. Raporun yazarlarından EFA Enerji Finansmanı analisti Gerhard Win, Türkiye'nin güneş enerjisi sistemlerinin dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğunu söyledi. Hanelerin de bu teknolojiyi kullanmaya istekli olduklarını söyleyen Win, öncelikle biraz daha fazla finansal desteğe ihtiyaç var dedi. Türkiye'nin bu sektörü desteklemesiyle ithal kömür kullanımını azaltabileceğine denilen Winn, Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretmenin güzelliği ülkenin hem diğer ülkelere nazaran çok daha avantajlı olduğu doğal bir enerji kaynağından yararlanıyor olması hem de çok pahalı olan kömür ithalatını bu sayede azaltabilecek olması dedi. Nitekim Türkiye'deki güneşlenme oranları çatı tipi kurulumlara büyük olanak sağlıyor ve geri ödeme süreleri de zaten şu anda bahsedildiği gibi 7 değil 6,5 yılda sağlanabiliyor. İstanbul'da 29 Aralık 2019'da bir araya gelerek yapılacak olan gıda toplulukları ve kooperatifleri çalıştığı gıda alanında çalışan 19 sivil inisiyatifi ve sivil toplum kuruluşuyla ülkemizdeki gıda kooperatifleri deneyimlerini masaya yatıracak. Temiz ve doğaya saygılı üretim yapan üreticilerle gıda kooperatiflerinden faydalanan türeticilerin de bir araya getirecek olan bu girişim endüstriyel tarıma alternatif olarak gelişen bir yurttaş girişimlerinin yarattığı, Dönüşümü tartışacaklar. Ekonomi hızı dönüşüyor umalım. Türetim ekonomisi hayat bulacak. Toplantıda üreticiler ve türeticiler gıdaya erişimdeki radikal yöntemler, yerel yönetimler ve gıda toplulukları arasında işbirliği konularından konuşacak. Gıdaya erişimde katılımcılık modelleriyle endüstriyel üretimin iklim krizindeki rolünü ele alacaklar. Yani biraz da eleştiri var. Bu sene dördüncüsü düzenleniyor. Gıda toplulukları ve kooperatifleri çalıştığı 29 Aralık 2019'da İstanbul'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde. Evet 29 Aralık 2019 İstanbul Barış Manço Kültür Merkezi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Boş, yaşam için tek. Açık Radyo program destekçisi olun.